su hakkında hoş geldiniz. Ben Akki İlhan. Ben Yüce. Su hakkında geçen hafta hatırlarsanız su kesintilerinden bahsettik, sellerden bahsettik. İkisinin kardeş olduğundan bahsettik ve iklim değişikliğinin kuraklığın iki ayrı yüzü olduğundan bahsettik. Bu hafta yine kuraklıktan bahsetmeye devam edeceğiz ama başka yönlerini ele alacağız. Göller, sulak alanlar nasıl kuruyor? Onlardan bahsedeceğiz ve özellikle de İzmir'in Çiğli Soğuk ilçesindeki bir evet yerden bahsedeceğiz. Aha Çamaltı Tuzlası'nda bulunan bir doğal alan olan İzmir Kuş Cenneti'nden bahsedeceğiz. İzmir Kuş Cenneti Ağustosun başında e, gündeme geldi e, ve hani kuruduğu söylendi. Bununla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı. Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Sıkı şöyle bir beyanda bulunmuştu. Önümüzdeki bir hafta içinde gerekli su takviyesi yapılmazsa 291 kuşturun yaşadığı İsmir kuş, kuş cenneti ortadan kalkacak kuruyacak demişti evet biz bu haberi gördüğümüz an evet bunun bir takibini yapalım dedik zaten evet. daha önceki programlarda da aslında e, konuşuyorduk sulak alanların e, durumunu e, ama bu haber oldukça e, ürkütücü bir haber e, çünkü önemli bir e, yerden bahsediyoruz şimdi evet. sohbetimiz sırasında e, bu daha açığa çıkacağını düşünüyoruz bu yüzden ee, bu hafta e, programı kuş cennetine ayıralım dedik evet e, kuş cennetini e, konuşacağız e, Mehmet Sıkı Evet Profesör Doktor, doktor Mehmet, Mehmet Sıkı Sıkıyla. konumuz olacak telefonla bağlanıyor bizi hatta mıdır acaba kendisi ha, Henüz bağlanmamış tamam e, o zaman şöyle birazcık şeyden bahsedelim bağlanana kadar biz ee, ...İzmir Kuş Cenneti'nin öneminden birazcık bahsedelim. Hoş hocamız bunları zaten bize anlatacak Daha ama... fazla bilgi verir. Evet. Burada 291 kuş türü var. Ve e, bunlardan en önemlisi herhalde... ...yani bizim en fazla dikkatimizi çeken medyada... ...flamingolar olsa gerek. Evet. Bu kuş türlerinin e, pek çoğunun hem yumurtlama alanı burası... ...hem de aynı zamanda e, büyük göç sırasında konaklama yeri. Sularına, içtiklere, işte... E, yani bir şekilde konakladığı bir alan olarak geçiyor Hı -hı. İzmir Kuş Cenneti. Evet, aynı zamanda e, Kuş Cenneti Türkiye'nin dördüncü büyük deltası olan Gediz Deltası'nda yer alıyor. Deltayı oluşturan Gediz Nehri Ege bölgesinin ikinci büyük nehri. E, bunun etrafında çok zengin bir e, işte e, flora ve faunaya e, rastlandığı söyleniyor Hı -hı. E, birkaç açıdan korunan bir bölge aslında e, neler diye dönüp baktığımızda işte 1998 tarihinde Delta'nın belli bir bölümü e, Ramsar kapsamına alınmış Orman Bakanlığı tarafından e, 82 yılında yaban hayatı koruma sahası ilan edilmiş e, yine birinci derece arkeolojik sit alanı var yerleşim yeri olarak ve e, birinci derece sit alanı ...doğal ortam olarak tescil edilmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Ama evet. bu bölgeden e, olumlu anlamda bahsetmiyoruz uzun bir zamandan beri. Hı -hı. Son haberde işte tamamen e, yok Kurban olmasına gelmişti, yönelik de. Evet. evet şimdi e, Mehmet hocamız herhalde hatta bağlandı. Hocam merhabalar. Merhaba efendim. Ha, Merhaba. Hoş geldiniz, geldiniz. programımıza. Evet. Hocam şimdi öncelikle şundan bahsedelim. Yani bu geçen hafta verdiğiniz beyanda Hı -hı. şey demiştiniz bir evet. hafta içinde burası eğer su verilmezse buraya kuruyacak demiştiniz. Doğru. Şu anda ne durumdadır evet. hocam? Biraz anlatır mısınız? Şimdi efendim bu seneki bu beyanatımızdan önce geçen seneki durumu bir Hı, özetlersek yani. bu senedeki endişemizi izleyicilerimiz dinleyicilerimiz bize hak vereceklerdir. Hı -hı. Geçen sene özellikle Ağustos ayı başında 13 gün su gelmeyince bize gelmemesinin hmm. sebebi de şu. Vatandaşlarımız ile kuş cennetine suyun ihtiyacı olduğu dönem. Hmm. E, Menemen Ovası'nda. Ovası Hal böyle olunca e, bir de buna kanaletlerdeki yosunların temizlenmesi eklenince hmm. e, ve dolayısıyla çiftçilerimizde de lazım olduğu için su bize gelen hmm. e, suyun sulama sonrası gelen suyun ya da fazlasının geldiği sulamadan artan suların geldiği suyun hı hı. E, ulaştığı kanala e, vatandaşlarımız saklı olarak e, motor kurdular, evet. motor kurdular ve 13 gün 13 gün bize su gelmedi, evet. Gelmeyince de alanın yüzde 80'i kurudu, alanın yüzde 80'i kurudu, İşte bu kurma ile ilgili olarak tehlikeyi belirten e, geçen sene de aynı bu dönemde biz e, Beyanat verdik, evet. dedik ki Sayın Bakan'a çağrı yapıyoruz. İzmir Kuş Şenneti'ndeki kuşlar başta olmak üzere bütün canlılar kanatlarını açmışlar. Su ver, Veysel su ver diye haykırıyorlar dedik. <gülüyor> sayın Bakanımız bu çağrımıza olumlu yanıt verdi. Ve devlet su işlerine talimat verdi. Genel müdürlüğüne. Dolayısıyla burada İzmir'deki ikinci bölge müdürlüğüne bu işi çözüm talimatını verdi. Gerçekten de Sayın Bakanımızın talimatıyla DGS Bölge Müdürlüğü, bunun yanında Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir'deki Şube Müdürlüğü ve 4. Bölge Müdürlüğü e, birlikte bizim de önerilerimiz doğrultusunda çalışmalar yaptılar ve Hı -hı. kışın yağışların e, yetersiz olması nedeniyle yurt içindeki bütün sulak alanlarımızda takdir edersiniz ki sizde bilginiz evet. dahilledir kurumalar oldu. Kurumalar oldu.